özür dilerim Arda hemen gitmeliyim sonra konuşuruz sabah vizitesine geç kalırsam Veysi hoca kızar o halde öğle yemeğinde kafeteryada görüşürüz daha sözüm bitmedi Elif peki peki orada olurum şimdi gitmeliyim Ah bak işte doktor ablan da geldi Hocam ne oldu acil bir durum mu? Hayır hayır senin şu yaramaz hastan Kim Okan mı? Elbette o kimsenin iğne yapmasına izin vermiyor Yalnızca sen yapabilir misin Ah yaramaz çocuk Okan okan niçin hemşire hanıma zorluk çıkarıyorsun ayıp değil mi? Ama o canımı acıtıyor senin gibi yapamıyor Aa, Hayır canını acıtmaz o çok iyi bir hemşiredir ...bana kalırsa sen huysuzluk etmek için bahane arıyorsun. Acıtıyor işte acıtıyor. Pekala bugünlük doktor Elif'in iğne yapmasına izin veriyorum. Ama bir daha böyle huysuzluk istemem küçük bey. Hocam ben hallederim. Pekala biz işimize bakalım. Bu doktor amca bana hep kızıyor. Aa, Veysi hoca çok iyi bir doktordur Okancığım. Üstelik çocuk bölümünün şefidir. Onun sözlerine kulak versen iyi edersin. ...ama bana hep kızıyor. Sanırım onu kızdıracak yaramazlıklar yapıyorsun. Hmm, dün seni yatakların üzerinde sıplarken görmüşler. Bunda ne var? Ben evde de yatağımın üzerinde zıplarım. Aa, evine döndüğünde yine istediğini yapmakta özgürsün. Şu an hala tam olarak iyileşmedin. Geceleri ateşin yükseliyor. Kendini yormaman gerek. Of, bıktım bu hastalıktan. Aa, üzülme. Yakında evine döneceksin. Az kaldı. Şimdi uzat bakalım kolunu. Aslında ben eve dönmek istemiyorum. Çünkü seni çok seviyorum Elif abla. Ay, of. Hadi numara yapma. Hiç acıtmadım öyle değil mi? <gülüyor> Birazcık acıdı. Daha kaç gün hastanede kalacağım? Hmm, umarım bu hafta sonu seni taburcu edebiliriz. Ama ben daha iyileşemedim ki. Ama iyileşmek üzeresin Okancığım. Tahlillerin artık temiz çıkıyor. Bundan sonra yiyip içtiklerine çok dikkat etmelisin. Sarılık tehlikeli bir hastalıktır. İyi bakım ister. Evde bana kim bakacak? Baban var, halan var. Onlar sana iyi bakarlar. Eve gitmek çok hoş bir duygu olmalı. Hem doğum gününü evde kutlayacaksın. Ne iyi değil mi? Babam hiç evde değil. Halamdan da bıktım. Hep onu yapma, bunu yapma diyor. Aa, sen de onun sözünü dinlesen olmaz mı? Hayır. Evdeki aşçı emin ediyor ki... ...halam benim mum gibi yapmaya çalışıyormuş. Ben mum muyum çocuk muyum? <gülüyor> Anlıyorum tatlım. Sen de haklısın. Ben eve dönmek istemiyorum. Aa babanla konuşmamı ister misin? Belki bir faydam olur. Babam beni önemsemez ki. Aa işte bunda yanılıyorsun. Senin çok ateşli olduğun o günlerde... ...baban başucundan hiç ayrılmadı. Ama gözümü açar açmaz yine unuttu. Öyle değil mi? Kaç gündür gelmiyor. Hmm, herhalde işleri çok yoğun. Halan geliyor ya. <gülüyor> Onu istemiyorum Ben durumun hakkında bilgi vermek için babanı telefonla arayacağım İstersen bu yakınmalarını ona iletirim Annem olsaydı beni düşünürdü ee, Bu konuyu babanla hiç konuştun mu? Belki sana iyi bir anne bulabilir Benim annem öldü ee, Anlıyorum Okancım. Sen artık küçük değilsin Yaşam içinde değiştiremeyeceğimiz durumlar olduğunu ve öyle kabul etmemiz gerektiğini anlayabilirsin Anlayamıyorum benim annem niçin öldü? Bilemem yavrum. Ama bir babam var ve seni çok seviyor. Buna yürekten inanmalısın. Şimdi gitmem gerek. İşim çok. Ne olur gitme Elif abla. Yalnız kalmak istemiyorum. Aa, yalnız değilsin. Bak yanındaki yataklarda iki cici çocuk var. Yattığınız yerden konuşabilirsiniz. Tamam mı? Ben gitmek zorundayım. Ama yine gel. Tabii geleceğim. Şimdilik hoşça kal. Kafeterya ne kadar kalabalık? Evet, bazı günler olandan daha kalabalık oluyor. Dışarıdan gelenler var. Hmm, keşke restorana gitseydik. Orada da bizim doktorlardan rahat yok. İki laf edemeden birileri masaya damlayı veriyor. Ee, ne zararı var? Gizlimiz yok ya. Elbette ama <gülüyor> ee, canım biraz farklı yüzler görelim istiyorum. Hmm, o da doğru ya. Ee, başka ne söyleyecektin bana? Ne mi söyleyecektin? Evet. Sabah konuşurken daha sözüm bitmedi demiştin ya Aa öyle mi demiştim Hatırlamıyor musun Bilmem bir şey a, Aha e, evet a, şeyden söz edecektim Şu piknik konusunda Ben de önemli bir şey söyleyeceğini sanmıştım Ay, Yok canım ne söyleyebilirim ki Pekala Pikniğe ne olmuş Aa, Yani eski okulumuzun pikniğine gitmeliyiz diyordum e, Bunu sabah da söyledin ...ben de sana pazar günü evde kalmak zorunda olduğumu söyledim. Niye zorunda olasın ki? Annen ya da baban mı zorluyor? Hayır. Ama bütün hafta geç saatlere kadar çalışıyorum. Onlara ayıracak yalnız bir pazar günüm var. Kırk yılda bir pazar günü de çıkamaz mısın? Çıkamam. Anladım. Anladım. Biliyor musun seni gören yaşını başına almış biri olduğunu düşünür. Aa, nasıl yani? O kadar berbat durumda mıyım? Tabii. Senin için geçmiş yeri. Pikniğe gelmediğim için mi söylüyorsun bunu? Ee, yo, genel olarak hep öylesin. Tamam, benim için böyle düşündüğünü bilmiyordum. Sen de hiç coşku yok. Yaşamını tüketmiş biri gibisin. Oysa yarın herkes toplanıp biraz eğlenecek. Yaz günlerinin belki de son pazarı. Üzgünüm Arda. Ben gelemem. Siz gidin ve tadını çıkarın. Öf, anlamıyorsun. Sensiz <gülüyor> ne tadı var ki? Ah, ben siz olunca tadı olmuyor mu? Yani sen benim en iyi arkadaşım sayılırsın. Sen olmasan orada yabancılık çeker. Sözüm bittiyse artık gitmem gerekiyor. Ee, Sana afiyet o. Ee, dur nereye gidiyorsun? Yine mi kızdın bana? Elif, Elif. <gülüyor> Ah anneciğim bugün yemek saatine yetiştim. Işte. <gülüyor> Niye yettin yavrum? Sofradan kalkmak üzereydik ama yemek hala sıcak. Hadi gel. Ellerimi yıkayıp geliyorum. <gülüyor> Elif mi geldi hanım? Evet. Yaşasın annem geldi. Evet Gamzeciğim anlaşılan bugün erken kaçabilmiş. <gülüyor> Nasıl oldu da yemeğe yetişebildi? Son günlerde yüzünü hiç göremiyorduk. Sakın kızcağıza sistem etmeye kalkma Cemal. Elifciğim dışarıda keyif yapmıyor ya... ...mesleği bunu gerektiriyor. Henüz genç bir kız. Geç saatlere kadar sokaklarda kalması endişelendiriyor beni. Kızın doktor olsun diye az mı uğraştın hatırlasana. İşte oldu. Ne yapalım sıkıntısına da katlanacağız. Annem niye yemeğe gelmedi? Şimdi gelecek Gamzeciğim. Hadi bakayım sen tabağındakini bitir. Hadi ya. Kaç gündür onu göremiyorum. Ya çok geç geliyor ya da nöbete kalıyor Doğru çok yoruluyor zavallıcık Doğrusu ya Kimi zaman sağlığı bozulacak diye endişeleniyorum Ben kendimi çok iyi hissediyorum babacığım Endişelenecek bir şey yok Anne anne hmm, Gamzeciğim uzat o tatlı yanaklarını da öpeyim hmm. Nasılsın <gülüyor> canım ah, Son günlerde güzel yüzüne hasret kaldı İyiyim anneciğim Bence seni çok özledim Biz Gamze ile bol bol geziyoruz Parka hatta sinemaya gidiyoruz Oo, bu kadar iyi bir anneannen olduğu için Çok şanslısın <gülüyor> Gamze <gülüyor> Evet anneannemde Büyük babamı çok seviyorum Hadi bakalım yemeğini çabuk bitir Televizyondaki maçı kaçırmayalım Aa, Gamze ne zamandır futbol maçı seyrediyor <gülüyor> Ben ev işleriyle uğraşırken Baban kızı maç hastası yaptı <gülüyor> Ne var bunda Kadınlar da futbolla ilgilense evlerde bu kadar hırgür olmaz. Tabii. <gülüyor> Yemeğimi bitirdim derecim. Anneciğim, sen de bitince yanımıza gelir misin? Gelirim canım. Maç seyretmekten pek hoşlanmam ama seninle kucak kucağa oturmaya bayılırım. Tamam seni bekliyorum. Afiyet olsun kızım. <gülüyor> Akılları hep maçta. Hayrola neyin var Elifciğim? Sen Bambiya'yı çok severdin Severim anneciğim Hele sen pişirmişsen bayılırım Ama yemeğini didikleyip duruyorsun yavrum Pek iştahım yok Neden bilmem öğlen de pek bir şey yiyemedim Hastanede tatsız bir durum mu var? Hayır hayır her şey yolunda O zaman nedeni o çocuktur O çocuk mu? Kimden söz ediyorsun? Doktor Arda'dan elbette Arda'ya ne olmuş? Anlamamış gibi yapma Elifciğim Annelerin gözünden hiçbir şey kaçmaz Arda'ya ne kadar önem verdiğini biliyorum. O benim arkadaşım. Ona karşı olan duygularına yalnızca arkadaşlık diyemezsin. Bana kalırsa Arda senin için arkadaştan da öte. Bunu da nereden çıkardın anne? Tek evladımsın yavrum. Seni avcımın içi gibi bilirim. Son iki yıldır eve döndüğünde... ...gözlerinin ışıldadığını gördüğüm zaman... nedeninin Arda'nın bir sözü... ...ya da davranışı olduğunu öğrendim artık... Canının sıkıldığı zamansa Arda mutlaka bir münasebetsizlik yapmış demektir. <gülüyor> İnanamıyorum. Sen benim her mimimi, her davranışımı mı inceliyorsun? Annelerin görevi çocuklarının mutlu olup olmadığını anlamaya çalışmaktır. Pekala İtiraf ediyorum. Evet doktor Arda nicedir benim yakın ilgi alanım içinde. Ama kendi her nedense bunu bir türlü anlamak istemiyor. Seni sevmediğini mi düşünüyorsun? ...beni yalnızca bir arkadaş olarak görüyor. Oysa tanıştığımız ilk günden beri ondan hoşlanıyorum. Nasıl söyleyeyim ben, ben... Evet kızım hadi söyle söyle çekinme. Yani ben ve o birbirimize çok uygun iki insanız. Aramızdaki ilişki bir sevgi ilişkisine dönüşebilirdi. Belki zamanla o da olur umudunu kesme yavrum. Sanmıyorum anne. Sevgi denen şey iki insan tanıştığı zaman filizlenirse ortaya çıkabiliyor... Arkadaşlığın sevgiye dönüşmesi zor. Hem sonra bir de Gamze var. Ama o senin gerçek kızın değil ki. Ne fark eder? Başlangıçta canına yardımcı olmak istemiştik. O benim çocukluk arkadaşımdı. Ama büyük bir hata yaptı. Evlenmeden dünyaya getirdi Gamze'yi. Sonra da bize emanet etti. Hani gelip alacaktı hemen. Kayıplara karıştı. Yedi yıldır da arayıp sormadı. Artık o benim çocuğum sayılır. Üstelik bana anne diyor. Ah, Umarım Canan bir gün geri gelmez. Çocuğu aklına gelseydi... ...bugüne kadar çoktan dönerdi anne. Peki Gamze'nin varlığı Arda ile ilişkini niçin engellesin? Kendim dünyaya getirmemiş olsam da... ...bir çocuğa annelik ediyorum. Anladığım kadarıyla ailesi bu konularda hassas. Bundan hoşlanmayabilir. Birçoğu da bunu senin için olumlu bir puan olarak kabul edebilir. Bir başkasının çocuğuna annelik etmek herkesin harcı değildir ya. Keşke Arda da böyle düşünebilse. Ona Gamze'den söz etmediğini biliyorum. Belki de etmeliydin. Hayır. Hastane çevresinde kimsenin bilmesini istemiyorum. Dedikodudan korkuyorsun değil mi? Bu aptalca belki ama Arda'nın tepkisinden korkuyorum. Daha önce söyleseydin belki yavaş yavaş kabullenirdi. O kabullense bile ailesi istemez. Doğru. Kim ne derse desin biz Gamze'yi çok seviyoruz. Sen ve babam bana güç veriyorsunuz. Gamze ile yakından ilgileniyorsunuz. O küçük kızı kendi torunumuz gibi seviyoruz. ...o da bizi kendi öz ailesi gibi benimsedi. Gamze akıllı bir kız. Küçük yaşından beri öz ailesi olmadığımızı bildiği halde... ...bunu pek de önemsemedi. Onu ne kadar çok sevdiğimizin ayırdığında. Önemli olan da sevgi değil mi yavrum? Evet anneciğim. Hadi içeri geçelim. Kızımla geçirecek zamanım o kadar az ki... ...her anını değerlendirmek istiyorum. Saat altı Evet anne duydum hadi, hadi kalk kızım Sana kahvaltı hazırladım Geç kalma hadi Gamze'yi uyandırmayalım Çocuklar kolay uyanmaz Uykuları ağırdır <gülüyor> Giyinip gel ben mutfaktayım Hep Gamze'yi düşünüyor Onu çok seviyor Umarım bir gün ayrılmak zorunda kalmaz Elif gelinceye kadar bir bardak çay içeyim Kaç yıl oldu bakayım Yedi yıl Oo, Çok zaman geçti Yine de Canan'ın buraya gelişini dün gibi anımsıyorum Anne Anne Canan geldi Aa! Oh, gel güzel kızım gel. Hoş geldin. Nasılsın bakalım? Hı? Nasıl olabiliriz Zerrin <gülüyor> teyze? Şu halime baksanıza. Ama seni iyi gördüm. Bayağı toparlanmışsın. Doğum yakın galiba değil mi? Bir ay var diyor doktor. Ah, yıllar öncesini düşünüyorum da. Henüz ortaokula gittiğiniz. iki yandan örgülü saçlarınız ve çırpı bacaklarınız olduğu yılları. <gülüyor> Ama liseye başlar başlamaz değişmiştik Sen değiştin Birden boy atıp güzelleşmiştin Galiba liseyi bitirmene engelde bu ani gelişim oldu Bu duruma düşmek ister miydim Zerrin teyze Ama beni kandırdı Evlenecektik Son anda çekip gideceğini nereden bilebilirdim Neden vazgeçti Bilmiyorum Sorumluluktan kaçtı anlaşılan Of öyle şey olur mu Ma, Ne vicdansız adammış Siz olmasanız ben ne yapardım bilmem Babam durumu bilse beni keser Neyse ki memlekete taşındılar Annenle babanı çok severdim Onlar bizim en yakın komşularımızdı Bu yüzden Elif zor durumda kaldığını anlatınca Sana yardım etmeye karar verdik Doğumdan sonra memlekete gideceğim Babam beni orada evlendirmek istiyor ama inanın evlensem de evlenmesem de onlara durumu anlatıp çocuğu kabul etmelerini sağlayacağım. Sonra da gelip bebeği alacağım. Bir iki ayı bulmaz. Aa, sen merak etme Canancığım. Biz annemle konuştuk ve bir süre bebeğe bakabileceğimize karar verdik. Yaşamını yeniden doğru bir şekilde kurmana destek olmak istiyoruz. Oo, sizler benim ikinci ailem gibisiniz. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Anne, Efendim? anne, ah, nerelere dalıp gittin? <gülüyor> Aman kızım, geldin mi? Hadi hadi, şimdi çayını koyarım. Neler düşünüyordun? Çok uzaklara gitmiş gibiydin anne. Doğru, doğru, çok uzaklara gitmiştim. Yedi yıl öncesine. Ah, ah. Canan'ı düşünüyordum. Birkaç ay içinde dönüp geleceğini söylemişti. Ya oysa yedi yıl geçti. Nerelerde olduğunu bilen var mı acaba? Sanmıyorum. Dört yıl önce ailesini arayıp yeniden sormuştum ama onlar da bilmiyor. Haber alamadıklarına hiç şaşmıyorum. Çocuğunu bize bıraktıktan sonra bir erkeğin ardından çekip giden bir kızdan kimseye hayır gelmez. Acaba sonradan bulduğu o sevgiliyle evlendi mi? Kim bilir. Evlendiyse bile kocasının Gamze'yi istemediği besbelli. Yoksa arayıp kızını almak isterdi Tanrı korusun Gamze'yi ona değil ömür boyu emanet etmek Bir saat bile bırakamam Umarım bir kızı olduğunu tümüyle unutmuştur Bilmiyorum yavrum Hangisi doğru bilmiyorum Gamze'yi çok sevdiğimiz gerçek Ama onun varlığı Senin gelecekteki yaşamını etkiler diye korkuyorum Hiç olur mu anne O benim canımdan bir parça gibi O küçük kız uğruna her şeyden vazgeçebilirim Arda'dan bile mi? ile aramda bir şey yok. Olsaydı bile olamazdı ya. Arda'nın ailesinin tutumu malum. Gamzi'yi asla kabul etmezlerdi. Kabul etmeyeceklerini nereden biliyorsun? Bir keresinde anlatmıştı. Dayısı kocasından boşanmış... ...iki çocuklu bir hanımla evlenmeye karar verdi diye... ...evde kıyamet kopmuş. Hı, hayret. Önemli bir neden olmasa o kadıncağız yuvasının yıkılmasını ister miydi acaba? <Gülüyor> Bunu bilemem ama anlıyorsun ya. Ardiyi aklımdan çıkarmaktan başka çarem yok. Hayırlısı kızım, hayırlısı. Doğru. Başka ne diyebiliriz ki? Ah, lafa daldık. Neredeyse geç kalacaktım. Hemen fırlamam gerek. Artık dişimi hastanede fırçalarım. Hadi hoşça kal. Peki kızım, hadi güle güle, güle güle. <gülüyor> Şuna bak Elif keyfine diyecek yok Hı? Bana bir şey mi dedin Nurancığım Başını kağıtlardan kaldır da Şena hemşirenin keyfini izle Aman Nuran beni ilgilendirmez Kızma ama Elif çevrene karşı çok duyarsız Ne demek istiyorsun? Pazar günü pikniğe gelmiyor musun? Doğru gelemiyorum Arda mı söyledi? Eminim her zamanki gibi taklidimi de yapmıştır <gülüyor> Yaptı Arda'yı bilirsin Hı. Özellikle benim taklidimi yapmaya bayılıyor Sanırım sana karşı bir şeyler hissediyor Yok canım Öyle olsaydı anlardım Ama sen çevrene karşı çok ilgisiz Örneğin Şenay hemşirenin Niçin böyle şarkılar mırıldandığını bile merak etmiyorsun Etmeli miyim? Elbette Biraz önce Arda buradaydı Piknikten söz ediyorduk Şenay yanımıza geldi ve kendisinin de pikniğe gitmek istediğini söyledi Arda da her zamanki şakacı haliyle Benimle birlikte ip gelebilirsin dedi Ya Kızın yüzünde güller açtı Zaten epeydir Arda'nın peşinde farkında değil misin yoksa? Doğrusu fark etmemiştim Gördün mü? Arda'dan hoşlanıyorsan biraz gözünü açmanı öneririm O benim yalnızca arkadaşım Saçma beni kandıramazsın Ercan'la evlenmeden önce biz de bu yollardan geçtik Yani hem beğenirsin hem de bunu kabul etmek istemezsin Sen benim yakın arkadaşımsın Nuran Arda'yı beğendiğimi senden saklayacak değilim ama Bu iş olmaz Neden? Nedenini söyle bana Biz birbirimize pek uygun değiliz Ben ağır başlıyım Oysa şakacı dalgacı biri Beni inandıramadın küçük hanım Doğrusunu söyleyeyim mi Ben evlenmeyi hiç düşünmüyorum En azından 35 yaşına kadar Çoluk çocuğa karışmak için çok geç olmaz mı Başka çocuk istemiyorum ki Başka çocuk mu Ne demek istiyorsun Senin çocuğun yok ki Yoksa var mı <gülüyor> Yok canım. Lafın gelişi öyle söyledim. Yani hastanede yeterince çocuk var demek istedim. Öyle söylesene yüreğimi oynattın. Her neyse. Beni çok lafa tuttun. Oysa işim çok. Şey, ne olmuş? E, ne oluyor kız? sesler koruştan geliyor. Hemen bakalım Nura. Tamam. Ne oluyor? Neredesiniz siz? Baksanıza çocuk kriz geçiriyor. Serdar bu nöbet geçiriyor. Niçin oldu? İlacı zamanında verilmedi mi? Bu çocuk kimin hastası? Benim hastam hocam. Doktor Nuran neler oluyor? İlacını vermediniz mi? Verilmiş olması gerek. Yatağın ayak ucundaki kağıda bakın. Ben yazmıştım hemşire Şenay verecekti. Hemşire Şenay. Nerede o? Buradayım efendim. Çocuğun ilacı niçin verilmedi? Vermiştim efendim. Şey yani verdim sanıyorum. Şenay hemşire. Bu durum bir kez daha tekrarlanırsa... ...hakkında gerekeni yapmakta hiç tereddüt etmem bilesin. Hocam ben özür dilerim. Konu sağlık olunca özür işe yaramaz. Seninle sonra hesaplaşacağız. Şimdi hemen iğnesini yap hemen. Merhaba Elif. Ah, Arda... Korkuttun beni. Aha, bakıyorum Röntgen'e pek almışsın. Önemli bir şey mi? Oldukça. şenay hemşire söyledi. Çocuklardan biri nöbet geçirmiş. Aa, ne çabuk görüştünüz. Kızcağız her derdini gelip bana anlatır. ve hoca onu fena azarlamış. Hak etti ama. Hoca beni hatırır diye korkuyor garip. Garip mi? Hah, ona acıyor musun? Henüz çok genç. Coşku dolu. Birkaç yıl önce işe başladığımızda biz de aynı yaşlıydık. <gülüyor> Herkes senin gibi oturaklı, sorumluluk sahibi olamaz ki. Benimle alay mı ediyorsun Arda? <gülüyor> Yok canım hemen bozulma. Sana takılmayı seviyorum. Aa, telefon çalıyor. Dur ben bakayım. Alo? Kimi? Ha. Doktor Elif burada. Evet, çağırıyorum. Ha, kim arıyor acaba? Çetin Baylan mı? Ha ya peki, peki çağırıyorum. Elif. Çetin Baylan. Bu da kim? Seni ilgilendirdiğini sanmıyorum. Ver bana. Alo. Günaydın Çetin Bey, nasılsınız? Evet, sizi ben aramıştım. Görüşmek istiyordum. Ee, Okan'ın yanında konuşmayalım. Öğleden sonra sizi kafeterya da çay içmeye davet etsem? Hayır, ben çıkamıyorum. Hem buraya gelince Okan'ı da görmüş olursunuz Pekala saat beşte bekliyorum Hoşçakalın Kim bu Çetin Bayla? Okan'ın babası Çocukla ilgili bazı sorunları görüşmek için aramıştım Ya demek buraya geliyor Evet beşte gelecek Anladığım kadarıyla işleri çok yoğun Neyse ki hemen zaman ayırabildi Tabii çocuğu her şeyden önde geliyor. Ya. Yeah. Bu yağlar da neyin nesi kuzum? Seninle de konuşulmaz ki. Benim işim var. Ya. Yeah. Sen adamı deli edersin. Okan kendini ihmal ettiğinizi düşünüyor Çetin bey Onunla epey dertleştik ama düşüncesini değiştiremedim Çok meşgul bir iş adamı olduğumu anlaması gerek On yaşındaki bir çocuğun bunu anlamasını beklemeyin O sevgiye aç bir çocuk Evde halası var Neden bilmiyorum ama Okan halasından çekiniyor Evet ablam biraz otoriterdir ama erkek çocuklarının da otoriteye gereksinimi vardır Disiplin önemlidir Doğru ama sevgiyle birlikte olursa İnsan doğasının en büyük gereksinimlerinden biri sevgidir. Bunu biliyorsunuz değil mi? Elbette biliyorum. Hele ana sevgisi. Ben de annemi çok severdim. Ama ne yazık ki Okan'ın annesi öldü. Demek ki oğlunuza iki kat fazla sevgi göstermelisiniz. Ablamın bunun yerine getirebileceğini düşünüyorum. O iyi bir kadındır. Ee, belki de çocuk ruhundan pek anlamıyor. Hmm, bu doğru olabilir. O Hiç çocuk sahibi olmadı. Her çocuk sevgiyi arar. ...onu bulduğu anda başka her şey önemini yitirir. Sevgiyi herkes ister ama birçoğu benim gibi zaman bulamaz. Yemek yemeye, uyumaya zaman bulabildiğimiz gibi... ...belki sevgi için de zaman ayırmamız gerektiğini düşünmeliyiz. E, haklısınız. Evet, siz çok bambaşka birisiniz Elif Hanım. Okan da size hayran. E, ben çocuk doktoruyum, onları iyi tanırım. Her çocuk doktoru sizin gibi midir? Siz şefkat dolu bir genç hanımsınız. E, teşekkür ederim... ...şey bir kahve daha alır mıydınız? Ha, teşekkür ederim bu kadar yeter. Merhaba Elif. Konuğun var galiba. Ah, evet tanıştırayım. Doktor Arda. Dahiliye uzmanı. Çetin Bey. Çok memnun oldum. Elif'in arkadaşlarıyla tanışmak bana onur verir. Ha, Elif Hanım'ın arkadaşı değilim ama... ...olabilmek isterdim. E, Çetin Bey Okan'ın babası. Okan'ın sorunlarını konuşuyoruz. Ya. ...Oka'nın iyileştiğini hatta hafta sonu çıkacağını sanıyorum. Sarılığı atlattı. Şimdi evde iyi bir bakıma ihtiyacı var. Ayrıca ruhsal sorunlarıyla da ilgilenmek gerek. Ruhsal sorunlar mı? Neymiş bunlar? <gülüyor> bunlar hastamla benim aramda. Başkasına bilgi veremem. Ya, özür dilerim. Ee, izninizle ben kalkmak zorundayım. Ee, benimle duygu ve düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim Elif Hanım. Yeniden görüşeceğimizi umarım. Elbette. Okan'ı çıkarmaya geleceksiniz değil mi? Aa geleceğim. Ee, görüşmek üzere. İyi günler doktor bey. İyi günler. Sizi geçireyim. Görüşürüz Arda. Yazın şu günlerinde güneşin tadını çıkarmalıyız Kendime yarım saat izin verdim Bana katılmaz mısın? <gülüyor> seve seve Beyse hocamla doktor Elif burada keyif yapıyor Biz içeride koşturup duralım Gel sen de bize katıl Nurhan İçeride her şey yolunda Bu sabahki viziteyi doktor Hasan yapıyor İnternleriyle birlikte dolaşıyorlar Biz de biraz temiz hava alalım Güneş banyosu yapıyor gibi bir haliniz var Duyduğuma göre asıl güneş banyosunu dün siz yapmışsınız piknikte Evet hocam hepimiz çimlerin üstüne yayılıp güneşin tadını doya doya çıkardık Aa sen yanmışsın Nurhan yanakların al al olmuş Peki senin yanakların niçin öyle değil? Elif bizimle gelmedi ki hocam Öyle mi Elif? Ee, i̇şlerim vardı ha. efendim Biraz da kendine zaman ayırmalısın kızım Bu yaşlı doktorun sözünü dinle Yalnız bedenin için değil Ruh sağlığın için de gereklidir bu. Ben de söylüyorum hocam ama kulak asmıyor. Doğrusu dün çok güzel bir gündü. Yürüyüş yaptık, şarkılar söyledik. de atladınız mı? Aa, ne demek istediğini anlıyorum. Evet Şena hemşire bol bol ip atladı. Arda da onu eşlik etti. Şena hemşire ip mi atladı? Sizden çok korkuyor hocam. Siz orada olsaydınız atlayamazmış. Hadi hadi onda utanma ne gezer. Ama kararlıyım. Bir hatasını daha görürsem bizim bölümden atacağım. Nereye giderse gitsin Hocam izninizle içeri girmek istiyorum Küçük hastalarımdan biri beni bekliyor Sen bilirsin kızım Zaten on dakika sonra ben de geleceğim e, Ben de geliyorum Elif. E, Hoşça Hoşçakalın hocam Görüşürüz Piknikte neler olduğunu öğrenmek için can attığını biliyorum O kadar meraklı olsaydım ne yapar eder pikniğe gelirdim Gelmeliydin zaten Şenay Arda'nın peşinden hiç ayrılmadı Arda sevimli bir çocuk Pek çok kızın ona yakınlaşmaya çalıştığını gördüm. Ya biri gönlünü çelerse ne yapacaksın? Arda'nın kolay kolay evleneceğini sanmam. Gönül eğlendiriyor. Bir gün istediği kişi karşısına çıkabilir. Çok doğal. Hem beni ilgilendirmez. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Benim iyiliğim mi? Lütfen kapat bu konuyu Nurhan. Doktor Elif Vardar telefona. Doktor Elif Vardar telefona. Telefonum var. Aa, danışmadan konuşabilirim. Ee, ben Elif Vardar. Alo. Aa, buyurun efendim. Aa, siz misiniz Çetin Bey? Evet efendim. Buyurun. Öyle mi? Anlıyorum efendim. Ee, bilemiyorum. Zamanımın çok kısıtlı olduğunu biliyorsunuz. Evet evet. Ee, peki gelmeye çalışacağım. İyi günler. Hayrola? Çetin Bey ile randevulaşıyor musunuz? <gülüyor> Dur söylemeyin. ...seni şık bir yere yemeğe davet edin. Saçmalama Nuran Okan beni doğum günü partisine davet ediyormuş. Bak şu işe... ...çocuklarla eğlenmeye gideceksin demek. Okan'ı kırmak istemem. Ama babası da orada olacak öyle değil mi? Bilmiyorum. Dönüşte bana her şeyi anlatacaksın söz mü? <gülüyor> söz. Ama yarın öğleden sonra hastaneden ayrılabilir miyim bilemem. Ayrılırsın. Önemli bir işin varsa ben yüklenirim. Oraya gitmelisin Elif. Adam çok hoş. Üstelik de çok varlıklıymış Bunları kim söyledi sana <gülüyor> İnanmayacaksın ama Şenay hemşire Hayret Hastane fiskoslarının hızına inanamıyorum <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk Okan'cığım. Doğum günün kutlu olsun. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bak sana bir arkadaş getirdim. Adı Gamze. Merhaba. Doğum günün kutlu olsun Okan. Bu senin armağanın. Teşekkür ederim. Gamze senin kızın mı Elif abla? Hı, öyle sayılır. Bugün doğum günü partinin olduğuna göre... ...Gamze sana benden daha iyi arkadaş olur. Hoş geldiniz Elif Hanım. İçeri girsene. <gülüyor> Hoş bulduk efendim. Umarım Gamze'yi de getirmemin bir sakıncası yoktur. Gamze benim kızım sayılır. Kızınız mı? Ee, aslında yeğenim. Yani ona benzer bir şey. Ama bizimle yaşıyor ve biz onu öz evladımız gibi seviyoruz. Hmm, ne kadar iyi. Hadi çocuklar siz oynamaya gidin bakalım. Buyurun biz şu tarafa geçelim Elif Hanım. Salon çocuk dolu gürültüden duramazsınız. Pekala ben buradayım Gamze. İçeride sıkılmazsın değil mi? Ben onu öteki arkadaşlarımla tanıştırırım. Sıkılmam anne. Peki canım. Hadi keyfinize bakın. Buyurun Elif Hanım. Bakın ablam da geliyor. Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş bulduk Servet Hanım. Nasılsınız? Çok iyi olduğumu söyleyemeyeceğim. İçerideki gürültüden başım şişti. Siz hastanede çocuklara nasıl katlanıyorsunuz <gülüyor> bilmem. <gülüyor> Orada böyle bağırıp çağırmazlar. <gülüyor> ee, biz çalışma odamda oturacağız abla. Hı -hı. Ee, ne içerdiniz Elif Hanım? Kola. Limonata. Ee, Kola olsun lütfen. Pekala ben garsona söyleyeyim. Ha, Pastanızı da buraya getirsin. Yalnız o odaya kapanıp kalma. Arada bir salonda görün. Çocuklar biraz ürküp sinsinler. Beni hiç dinlemiyorlar. <gülüyor> Seni dinlemediklerine göre beni hiç dinlemezler. Aa neden? Ben korkuluğa mı benziyorum? Anne et biraz çatık kaşlısın o kadar. Aa hadi hadi. Sen de oğlun gibi düşünüyorsun Bilmiyor muyum sanki İkimiz de seni çok seviyoruz ablacığım Lütfen böyle konuşma ee, Neyse neyse ben sizi yalnız bırakayım Eyvah Servet hanım size gücendi galiba ah, Ablam gücenmek için bahane arar e Şöyle buyurun Elif hanım <Gülüyor> Ne güzel bir oda burası çok özenerek döşedim ama pek oturacak zamanım olmuyor. Yazık. İnsan burada mutlu olur. Kitaplar, antikalar, tablolar. Her şey çok güzel. Siz bizi sık sık ziyarete gelirseniz... ...belki sayenizde ben de burada oturma fırsatını elde ederim. Pek sanmıyorum. Yani zamanım kısıtlı. Doktorluk çok yüce bir meslek biliyorum ama... ...kendinizi bu kadar yormanız doğru mu? Yani sizin gibi cici bir bayan evinin hanımı olmalı bence. Evinin hanımı mı? Hiç bana göre değil Sizin çok çalışkan bir genç hanım olduğunuzu biliyorum Ama bir evin içinde de yapacak çok iş vardır Bundan eminim Annemin halini bir görseniz Ama doktorluk benim hayalimdi Küçüklüğümden beri bunu istedim Evet Evet anlıyorum Aslında ben de kadınların yüksek eğitim yapmasından yanayım Okan'ın annesi iktisat mezunuydu ama hiç çalışmadı Çünkü bir kadının hem işiyle hem de ailesiyle ilgilenmesi çok zordur <Gülüyor> Evli birçok arkadaşım var Hepsi çalışıyor Evet evet evet. bazı kadınlar daha çalışkan ve becerikli oluyor Çok yorulduklarından eminim Ama mesleklerini feda etmek istemiyorlar Evet evet Şey e, Ablam gelmeden bir şey söylemek istiyorum ee, Bana gücenmezseniz Ne için güceneyim Buyurun e, Hastaneye gidip geldikçe sizi inceledim Beğendiğimi itiraf etmeliyim Okan da sizi çok seviyor yani e, siz benimle... A, pek anlayamadım. E, sizin Okan'a iyi bir anne... ...bana da iyi bir eş olabileceğinizi düşünüyorum. E, neler söylüyorsunuz Çetin Bey? E, beni çok şaşırttınız. A, tabii hemen değil. E, fırsat verin birbirimizi daha yakından tanıyalım. Bunu düşünemem bile. Neden? Beni kendinize layık bulmuyor musunuz? Benim eşim olmak bu kadar zor mu? Hayır hayır öyle demek istememiştim. Yani çok ani oldu... ...ben evlenmeden önce iki insanın birbirini yakından tanıması gerektiğine inanıyorum. E tanıyalım. Aslında ben nikahta keramet olduğuna inanırım ama siz öyle istiyorsanız... Hiç ...beni öyle şaşırttınız ki ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Zamanla benden hoşlanacağınızdan eminim. Lütfen hayır demeyin. Ee, çevremiz, dostlarımız, mesleğimiz her şey birbirinden o kadar farklı ki. Ha, ne önemi var? Birbirimizi seversek her şey kolaylaşır. Hadi. ...peki deyin bana... ...bunu yapamam... ...bilmiyorum bilmiyorum... ...bana iki ay tanıyın... ...bu iki ay içinde beni sevmezseniz bir daha gözünüze görünmem... ...hadi Elif ...lütfen... ...yarın gece yemeğe çıkalım... ...yo... ...benim çok işim var... ...belki nöbetim bile vardır... ...o zaman hafta sonu olsun... ...Çetin bey... ...bana düşünmem için birkaç gün fırsat verin... ...şimdi... ...ben gitmeliyim... ...yani hastaneye... ...ah hiç olur mu daha içkimizi içmedik... ...böyle apar topar gidersen ablam ne der? Sonra çocuklar. A, doğru. O halde biraz çocukların yanında oturalım, ne dersiniz? Sen nasıl istersen Elif. Hadi salona geçelim. yatmadan önce biraz kitap okumak istedim anne kapıdan ışık sızdığını görünce bir yoklayayım dedim <gülüyor> bu gece çok sıcak ya son sıcaklar yakında soğuk havadan şikayete başlarız <gülüyor> <gülüyor> doğru İnsan yapısı bir tuhaf tam olarak ne istediğimizi bilmiyoruz seni düşünceli görüyorum yoksa canını sıkan bir şey mi var ha? evet anne aslında ben de seninle konuşmak istiyordum ama nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Korkutma beni kızım. Korkacak bir şey yok. Hatta iyi bir haber bile diyebilirsin. Kızına talip çıktı. Öyle Hı. mi? Ah, bu senin ilk talibin. Ben de bu yüzden sevineceğini tahmin etmiştim. E, kim olduğunu söylesene. Yoksa Arda mı? Yok canım. Şey, hani doğum günü partisine gitmiştik ya. Orada Çetin Bey benimle evlenmek istediğini söyledi. Ah, çok şaşırdım. Seni tanıyor mu bu adam? Ailemizi de bilmez. Ben de çok şaşırdım anne. Ona neler söylediğimi düşünüyorum da anımsayamıyorum. E, peki kaç yaşında bu adam? Yakışıklı mı? Ne iş yapıyor? ha? Ya ahlakı? Hayır, dur anne dur. Ah, beni bombardımana tutma. Zaten hala kendimde değilim. Bugün hastanede sersem gibiydim. Nuran bile fark etti de beni sıkıştırıp partide neler olduğunu öğrenmeye çalıştı. Anlattın mı ona? <gülüyor> Nuran akıllı kızdır. Anlatmak istedim ama çekindim. Hemen gidip Arda'yı yetiştirir. Sonra küçük beyin eğlencesi oluruz. Çetin beye ilgi duyuyor musun kızım? Ee, benim için yalnızca hastalarımdan birinin babasıydı. Ama sonra evini, yaşam tarzını gördüm. Ee, bir de yalvaran gözlerini. Etkilenmedim diyemem. Seçkin zevkleri olduğu belli. Ama bu yeterli değil elbette. Huyunu suyunu hiç bilmiyorum. Oo, seni bayağı etkilemiş. <gülüyor> Bir de aşk var. Sevgi. Gerçi birbirine aşık olan insanların evliliklerinin ne kadar iyi gittiğinden de kuşkularım var ya. Nikahta keramet vardır. Babanla aramızda sevgi ve saygı olmasıydı. Evliliğimiz bu kadar uzun sürer miydi? Acaba Çetin Bey'i sevebilir miyim? Yok canım hiç sanmıyorum Peki ne yanıt verdin Onu tanımadığımı söyledim O da fırsat vermemi istedi Bu fırsata tanıyacak mısın Bir türlü karar veremiyorum Ne yapacağımı bilemiyorum Bu fırsata kendin için vermelisin Onu tanımaya çalış Evlenmek zorunda değilsin ya Elif Seni telefondan arıyorlar Al Telefonu getirdim. Ha, ne oldu acaba? Hastaneden mi? Acil bir durum mu var? Hayır ama çok şaşıracaksın. Ee, bu saatte başka kim arar beni? Alo buyurun ben Elif. Tanıyamadım. Aa, Canan mı? Şu bizim Canan mı? Ha, Canan nereden çıktın? Ha, bu kadar yıl sonra. Ha, doğrusu çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Evet evet iyiler. Gamze de çok iyi Bizi görmeye mi geleceksin Peki yarın akşam üstü altıda seni bekliyoruz Peki iyi geceler Bizim Canan mı Gamze'nin annesi mi Evet inanabiliyor musunuz bu kadar yıl sonra Ne istiyormuş yoksa Yoksa Bizi görmeye gelecekmiş hepimizi çok özlemiş Özellikle de Gamze'yi. Bu kadar yıl çocuğu bize bıraktın da... ...şimdi mi aklına geldi demeliydin? Diyemedim. O çocuğun annesi. Görmek istemesi çok doğal. Ya çocuğu bizden almak isterse? Bunu yapamaz. Bilmiyorum. Sanmıyorum baba. Çocuğu isteseydi çoktan gelirdi. Doğru. O kız çocuk filan bakamaz. Peki ama bu kadar yıl sonra... ...niçin bizi arıyor? Bunu yarın öğreneceğiz baba. Yarın akşam üstü bizi görmeye gelecek. Aman Allah'ım. Bu gece hiçbirimiz uyku tutmaz artık. Ah. ah. Hazır Elif ama bir türlü salona gelemiyorum Moralim berbat Aa, Korkacak bir şey yok Canan çok içten ve sıcak davranıyor Bizi üzecek bir şey söylemedi ki Hadi ver tepsiyi ben götüreyim Sen de keki al Peki kızım Aa, Niye zahmet ettiniz Zehrin teyze Ben yalnızca sizi görmek Konuşmak istemiştim <gülüyor> Zahmet olur mu kızım Çay içmeden seni bırakmayız <gülüyor> Zaten ben de hemen gitmiyorum Gamze ile çok anlaştık Birbirimizden ayrılmamız zor ...öyle değil mi Gamze hı? Sen de beni sevdin değil mi? Evet teyze. Çocuğu oyuncaklara boğdun. Seni nasıl sevmez? Yalnız oyuncaklar değil Cemal amca. Kan çekiyor kan. Aa, kek alır mısınız? Teşekkür ederim. Çayımı da şuraya koy Elif. Sen de çay içecek misin Gamze? Evet anneciğim çayımı yanıma koyar mısın? Ee, peki canım. Sen Elif'e anne mi diyorsun? Evet o benim annem. <gülüyor> Hiç olur mu? ...Elif senin gerçek annen değil. Olsun yine de annem. Anlaşılan çocuk gerçeği bilmiyor. Hayır biliyor. Yalnızca gerçek annesinin kim olduğunu bilmiyor. Ben Elif annemi seviyorum. Başka anne istemiyorum. Ama tanımıyorsun da ondan. Tanısan belki çok seversin. Hayır sevmeyeceğim. O beni bırakıp gitti. <gülüyor> belki de geçerli nedenleri vardı Gamzeciğim. Bunları öğrenmek istemez ee, misin? Bence çocuğun yanında bunları konuşmayalım. Hadi çayını al da içeride oyuncaklarınla oyna Gamze. Hadi kızım. Ama yine oyuncaklarımla oynamak istiyorum. Odanda birlikte oynarız ha? Ne dersin? Hadi gel yavrum. Gel. Peki anneciğim. Gittiler. Çocuğun yanında böyle konuşmamalısın Canan. Ne demek istiyorsun sen? Gamze er geç öğrenecek. Neyi öğrenecek? Cemal amca. Gamze benim kızım. Evet kaç yıldır ona siz baktınız sağ olun. Minnettarım ama bu durum gerçeği değiştirmez. Elbette sen onun annesisin. Bunu inkar etmiyoruz ki. Ha, şöyle. Ama ona annesi olduğunu söyleyip dünyasını alt üst etme hakkını da sana veremeyiz. Bunu er geç öğrenecek. Çünkü kızımı artık yanıma alacağım. Yanına mı alacaksın? Bunu yapamazsın. Ha, niçin yapamayacakmışım? Ben onun annesi değil miyim? Bunu yapamazsın Canan. Buna hakkın yok. Bir annenin çocuğu üzerinde her türlü hakkı vardır. Ha, o küçük kızın güzel bir düzeni... ...sıcak bir ailesi var. Senin yanında mutlu olabileceğini mi sanıyorsun? Niçin olmasın? Artık ona her şeyi verebilecek durumdayım. Görmeyeli meslek sahibi mi oldun? Yoksa bol para mı kazandın? Yok canım. Zengin birini buldum. Yakında evleneceğiz. Peki bu adam senin çocuğunu kabul edecek mi? Edecek. Onunla konuştum. Zavallı küçüğümü burada bıraktığımdan beri yıllardır rahat bir uyku uyuyamadım. Siz çektiklerimi bilmiyorsunuz. Ben bir anayım. Yedi yıl sonra gelen bir ana. Onu düşünseydin çoktan gelirdin. <gülüyor> Durum uygun olmayınca nasıl gelebilirdim? Sen de herkes gibi çalışabilirdin. Pek çok kadın zor koşullarda çalışıp çocuğuna bakıyor. Hem sana yardımcı olacağımızı söylemiştin. <gülüyor> Saçmalama Elif. Benim lise eğitimim bile yok. Kim bana iş verir? Bu konuda tartışmanın bir anlamı yok. Şimdi önemli olan Gamze'nin mutluluğu. Bu konuda doğru olanı yapmalıyız. En doğru olan şey bir çocuğun annesiyle birlikte yaşamasıdır. Bu konuda haklısın. Ama senin gibi bir anneyle değil. Hepinizi şaşırtacağım. Gamze ile birlikte çok mutlu olacağız. Elif Gamze'ye gerçek annesi gibi baktı. O artık bizim çocuğumuz sayılır kızım. Çocuğumu güzellikle bana vermezseniz mahkemeye gider alırım. Bunu yapabilirsin. Ama senin gibi bir anneye hiçbir yargı çocuk emanet etmez. Beni istediğin kadar karalayabilirsin Elif. Ama ben mahkemede onu mutlu edecek bir yuvayı hazırladığımı kanıtlayacağım. Hayır Gamze'yi bizden alamazsın. Alırım. Artık o benim torunum. Alırım. Analığımı kanıtlamak hiç de zor olmasa gerek. Bunu yapma Canan. Senin gibi bir kadın. Ne olmuş benim gibi bir kadına ha? Onu alacağım. Ve bir daha da yüzünü bile size göstermeyeceğim. Siz beni ne sandınız ha? Aptal mı? ...size bıraktığım şeyin üstüne yatacaksınız... ...ve ben sesimi çıkarmayacağım ha? O bir şey değil... ...o bir eşya değil... ...o duygu yüklü küçücük bir çocuk... Bunu ben de biliyorum... ...o benim çocuğum... ...bunu aklınıza iyice sokun... ...yarın bir avukata gidip size dava edeceğim... ...bundan sonra da mahkemede görüşürüz... Gitti... Baba... ...baba ne yapacağız... Bilmiyorum ama önce sakin olmaya çalışalım. Sonra düşünelim. Çocuğu alabilir değil mi? Sonuçta gerçek annesi. Biz de bir avukata gidip konuşalım. akıldan açalım. Aman Allah'ım. Gamze'den uzak kalmayı düşünemiyorum. Belki de bir çıkış yolu vardır. Yalnız şimdilik Gamze'ye bu konudan söz etme. Küçücük çocuğun dünyasını karartmayalım. Sen de sakin düşünmeye çalış. Peki baba. Gayret edeceğim. Duvarın dibinde ne yapıyorsun? Birini mi bekliyorsun? Hayır, hayır eve gidiyordum. E senin evinin yolu burası değil ki. Elif senin benden gizlediğin bir şey var. Eminim birini bekliyorsun sen. Sakın Çetin Bey olmasın. Sus Nurhan sus. Elif neyin var senin? Niçin ağlıyorsun? Anlayamıyorum. Burada ne yapıyorsun? Saat akşamın yedisi. Bugün nöbetin de yok. Bir duvar dibinde yalnız başına durmuş ağlıyorsun. ...bir şey yok, hiçbir şey yok. Ben de buna inandım. Lütfen beni aptal yerine koymadan neler olduğunu anlat. Anlat ama. Anlatacaksın. Çetin Bey'le mi ilgili? Yoksa ile mi? Hayır, lütfen evine git Nuren. Beni rahat bırak. Hiçbir yere gitmiyorum. Senin bir derdin var. Bugün hastanede başım ağrıyor diye köşe bucak kaçman da bir bahaneymiş meğer. Gerçekten başım korkunç ağrıyor. Ağlayıp durursa ağrır elbey. Beni. Hadi benim yerim. Nereye dur çekiştirip durma sana Köşede bir pastane var Orada oturup bir kahve içerken bana derdini anlatacaksın Hayır Kocan seni evde bekler gece oldu Benden kurtulamazsın Elif. En iyi arkadaşım olarak bunu bana anlatmak zorundasın Dertler paylaşarak unutulur Tek başına göğüs geremezsin. Hadi canım hadi ...bir kadar şaşırdığımı anlatamam. Demek evde bir küçük kızım var... ...ve bu kadar yıldır benim bundan haberim yok. Benim kızım olmadığını söyledim ya. Daha neler saklıyorsun çok merak ediyorum. İnan ki tek sırrım bu. Daha önce niçin anlatmadın? Bilmiyorum. Hastane çevresinde bilinmesini pek istemedim. İnsanlar dedikodu eder. Arda bilse kim bilir neler düşünürdü. Seni daha çok sevebileceğini düşündün müydü? ...o beni sevmiyor, biz birbirimizi anlamıyoruz bile. Anlamadığınız kesin. Her yani neyse konumuz Arda değil, çocuğu düşünmeliyiz. Onu Canan'a bırakamam. Küçüğü çok sevdiğini anlıyorum. Ama elinde fazla kozun yok. Tek koz, annesinin hala serseri bir yaşantı sürmesi olabilirdi. Ama dediğine göre evleniyor ve çocuğa sıcak bir yuva verebilecek. Ne yazık ki öyle. Keşke sen de evli olsaydın. Evet, bu önemli bir savunma olabilir... ...yasalar bekar bir anneye çocuk bırakmak istemez ama... ...sen evlenseydin durum farklı olabilirdi. Sanırım Yargıç bu kadar yıl ona özveriyle bakmanı göz önünde bulunduracaktır. Öyle mi dersin? Gerçekten olabilir mi? Ben avukat değilim ama benim aklım yatıyor. Dayım avukattır. İstersen onunla konuşalım. Çok iyi olur Nura. Olur da unuttuğumuz bir konu var. E ee, damat adayı nerede? Sen onu düşünme hiç. Arda'yı ikna etmeyi mi düşünüyorsun? Arda mı? <gülüyor> Aklıma bile gelmedi. Hem ailesi çocuklu bir kadını istemez. Zaten biz de anlaşamıyoruz ki. Yoksa Çetin Bey'i mi düşünüyorsun? Bu olabilir mi? Oldu bile. Bana evlenme teklif etti. Ne? Ne zaman? Okan'ın doğum günü partisinde elbette. O günden sonra bir daha görüşmedik ki. Hayret doğrusu. Çetin Bey iki günde kendine bağladın demek. ...peki niye benden sakladın? Anlatacaktım ama... ...sonra da bu Canan olayı oldu ve her şeyi unuttum. Peki peki. Çetin beye ilgi duyuyor musun bari? Doğrusu ya... ...onunla evlenmeyi hiç düşünmemiştim. Birbirimizi tanımamızı istedi. Bu konuda bile tereddütlüydüm. Böyle kısmet herkesin eline geçmez. Baksana Karun gibi zenginmiş. Üstelik hoş. Ama onu sevmiyorum. Onun da beni sevdiğini sanmıyorum... Kaç kez görüştük ki Yıldırım aşkı diye bir şey duymadın mı sen <gülüyor> Öyle bir şey değil Oğlu beni çok seviyor sanırım iyi bir anne olabileceğimi düşünüyor Öyle de olsa iyi bir kısmet sayılır Zamanla birbirinizi seversiniz Bilmiyorum ama Gamze'yi yitirmemek için Belki katlanabilirim diye düşünüyorum O halde hala ne duruyoruz Dayıma telefon edip randevu alalım Evet anne. <gülüyor> evet anne. Peki anne. Pe ah gel Nuran. Gel, gel otur. Rahatsız ediyorsam sonra gelirim Yo, hayır, hatta. hayır, bir saniye izin ver. Ee, anne dinle beni. Şimdi kapatmam gerek. Anladım anne. Sen o kadını hiç sevmedin biliyorum ama dayanmak zorundasın. Başka çaren yok. Anladın mı? Peki Peki oraya geldiğimde görüşürüz. Hoşçakal. Ailevi bir sorun mu? Annem durmaksızın dayımın karısıyla kapışıyor. Yengemin dayımdan önce evlenip iki çocukla boşanmış olmasını bir türlü hazmedemedi. Ben ne yapabilirim ki? Önemli olan onların mutlu olup olmadığı diyebilirsin. <gülüyor> Anlamaz. Bizim ailemizde böyle şey olmazmış. Hayatın zor olmalı. Neyse ki benden uzakta Trabzon'da yaşıyorlar. Elif söylemişti de pek anlamamıştım. Neyi söylemişti? Yani ailenin bu konuda katı bir tutum içinde olduğunu. <gülüyor> ne yapalım ben onları öyle kabul ettim. Çaresiz. Hayrola bana bir şey mi söylemek istiyorum? Evet ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Elif duysa bana çok kızar. Elif ile ilgili bir şey anlaşılan? Evet. Eee Elif'e ne olmuş? Hmm, şey. Arda Elif senin için önemli biri mi? Elbette. <gülüyor> yani onunla iyi arkadaşız. Biliyor musun zaman zaman sevginiz arkadaşlıktan öteymiş gibi geldi bana. <gülüyor> Yok canım yani <gülüyor> olabilir de ama Elif pek yanaşmadı onu bilirsin. Ağırbaşlı bir kız evden işe işten eve. Birkaç kez dışarıya davet ettim yemeği örneğin gelmek istemedi. Belki de ona sık sık takıldığın içindir ne dersin? Ama ben herkese takılırım. Ha kabul Elif'e biraz fazla kaçıyor ama beni anlamak istemediği için yapıyorum bunu. Elif de senin onu anlamadığın düşüncesinde. Bana kalırsa birbirinize açılmayı bilmiyorsunuz. Denesenize. Ben bugüne kadar kimseye fazla yakınlık duymadım. Çok kız arkadaşım oldu ama anlarsın işte eğlenmek içindi. Elif'e gelince... Ona nasıl yaklaşacağımı bilemiyorum Bunu da ben öğretecek değilim sana. Ama haberin olsun Elif elden gidiyor. Ne demek istiyorsun? Yakında evleniyor. Evleniyor mu Elif mi? Evet. Sen de o zaman oturup narına yanarsın. Kiminle evleniyor? Şu küçük hastası vardı ya Okan. Okan'ın varlıklı babasıyla deme sakın. Evet onunla. Ben anlamıştım zaten. O adama bayıldığını anlamıştım. Bir de Elif'e yaklaşmamı istiyorsun ha. Onun gibi para göz birine. Bu öfke deneyinnesi nesi. Yalnızca haberin olsun istedim. Haberim oldu teşekkür ederim. Şimdi ona aşık olmadığım için daha da mutluyum. Ciğer üzerindeki muhtemel yan etkilerini Hiçbir zaman göz ardı etmemeniz gerek Bunlar önemli yan etkiler olabilir Evet bu kadar Dağılabilirsiniz Hemşire hanım Hastaya serumunu takın evet, Elif Hayrola pek sessizsin Öyle mi hocam farkında değilim e, Vizitlerde mutlaka bir soru sorardın sen Bu kez soru sorma fırsatını Başkalarına bıraktım hocam Pekala öyle olsun Ben odama gidiyorum Peki hocam Elif, Elif, bekle. Elif. Dur bir dakika. Ne var Arda, bir şey mi istiyorsun? Hemen kaçma, seninle konuşmak istiyorum. Hayrola? Bu soruyu sana sormak gerek. Ne demek istiyorsun? Yani insan her gün evlenmez, değil mi? Ne? Anlamadım, yani... Evet, her şeyden haberim var. Nelerden haberim varmış? Lütfen anlamaz gibi davranma. Evlenmeye karar verdiğini öğrendim. Nurhan mı yetiştirdi? Ah o Nurhan. Ona ne için kızıyorsun? Yaptığın saçmalık er geç ortaya çıkacaktı. Saçmalık ya da değil bu seni ilgilendirmez. Elbette ilgilendirmez. Beni özen seni bugüne kadar yanlış tanımam oldu. Çıkarcı biri olduğunu anlayamamışım. Çıkarcı mı? Evlenmek istediğim için mi? Sen evlilikten hoşlanmayabilirsin. Ama herkes öyle düşünmüyor. Buna evlilik değil menfaat birliği denir. Dürüst bir evlilik yapsaydın sesim çıkmazdı. Ama böylesini hazmetmek zor. Buna ancak ben karar verebilirim. Senin manevi değerlere önem verdiğini sanırdım. Para için kendini feda edebileceğini hiç düşünmemiştim. Para için feda etmek mi? Ne demek bu? Nasıl oldu da bugüne kadar para göz biri olduğunu anlamadım. Oysa ben sana çok değer vermiştim. Verdiğin değer bu kadarmış işte. Beni karalamak için bahane arıyorsun. Nedenlerini sormuyorsun bile. Peki açıkla bana. O varlıklı adamla niçin evleniyorsun? Aşık olduğunu söyleme sakın. Onu tanımıyorsun bile. Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Bu, bu çok aşağılık bir davranış. Sen sormuyorsun. Yalnızca yargılıyorsun. Savunacak neyin var ki? Sen çok oluyorsun ama. Konuşmamız bitmiştir. Hani nedenlerini açıklıyordun? Ne oldu? Kaçmak daha kolay değil mi? Beni rahat bırak. Seninle konuşacak bir şeyim yok. Sen git de Şenay hemşireye kahve ısmarla. Karşılıklı içer sohbet edersiniz. Lafı değiştirmek işine geliyor. Benim korkacak bir şeyim yok. Neyi doğru bulursam onu yaparım. Hoşça Arda. Ben de bu adamı önemsiyorum. Aptalın biri o. Evet. Aptal, kaba. Evet. Evet, dayanılmaz bir adam. Sanki bugüne kadar beni düşünmüş gibi şimdi geleceğimle ilgili ahkam kesiyor. Sersem, sersem. Elif abla. Elif abla. Elif Hanım, iyi sabahlar Elif Hanım. Siz miydiniz Servet Hanım? Elif abla bizi görmeden yanımızdan geçtin. Aa telaşım vardı Okancım kusura bakmayız. Yok canım estağfurullah işinizin çok olduğunu biliyoruz. Ama Okan ile doktor ablamı göreceğim diye tutturunca Elif ablam ne zaman istersem gelebileceğimi söylemişti. Elbette ne zaman istersen beni görmeye gelebilirsin. Yeter ki uzun süre seninle ilgilenmemi isteme. İşlerimin ne kadar yoğun olduğunu biliyorsun. Biliyorum ama yine de sizi görmek istedim. Ah bu çocukla ne yapacağımı bilemiyorum. Hiç rahat durmuyor. Biz küçükken elimize bir dergi alır köşede otururduk. Okan'ı bir türlü zapt edemiyorum doktor hanım. Hepimizi parmağında oynatıyor. Bugün de sizi görmek istediğini söyledi. Tutturdu da tutturdu. <gülüyor> Önemli değil. Şimdi kafeteryada bir çay içer 10 dakika sohbet ederiz. Ne yazık ki zamanım dar. Sonra hemen işimin başına dönmem gerekiyor. Hayır hayır, sizi meşgul etmeyelim. En iyisi siz bu akşam bize yemeye gelin. O zaman uzun uzun oturabiliriz. Şey, bu akşam gelebileceğimi sanmıyorum. Ne olur Elif abla, lütfen, lütfen. Bizi kırmayın. Eminim Çetin de mutlu olacaktır. Sizi görünce Okan yaramazlık yapmayı bile unutuyor. Peki hala. ...ama fazla kalamayacağımı şimdiden söylemeliyim. <gülüyor> Ama neden? Neden? Gamze yolumu gözler. Zaten bütün gün hastanedeyim. Gamze'yi de getir Elif abla. Gamze erken uyumaya alıştı. Onu bir gün gündüz vakti getiririm olur mu? Belki de ben size gelirim. Aa elbette niye olmasın? Biz <gülüyor> Elif Hanım'ı daha fazla meşgul etmeyelim Okan. Şimdilik hoşça kalın. Akşama bekliyoruz. Peki efendim güle güle. Geç kalma Elif abla. Tamam Okancığım. Ah, her şey ne kadar hızlı gelişiyor. Şimdi ne yapacağım? Çetin Bey yanıtımı öğrenmek isterse ne diyeceğim? Of! Bu akşam nebetçi misin yoksa Hayır bir yemeğe davetliyim de Gitmeden biraz oyalanmak istiyorum Çetin beyle mi yemek yiyeceksin Ne diyeyim hayırlı uğurlu olsun hmm, Bazen sözlerim bal gibi tatlı oluyor Kızma canım şaka yaptım Biliyor musun Seni hiç anlamıyorum Nurhan Dostun musun değil misin bir türlü karar veremiyorum Nasıl kuşku duyarsın Elif elbette dostunum Bunu anlamak zor Öyle şeyler yapıyorsun ki Ne yapmışım ben hmm, Bir de bana mı soruyorsun sen ne yaptığını iyi bilirsin öyle değil mi? Kötü bir şey yaptığımı anımsamıyorum. Hmm, yoksa sende bellek kaybı mı başladı? Ne demek istiyorsun? Açık konuş. Bütün gün burada oyalanamam. Beni deli etme Nura. Niçin gidip Arda'ya evlenmeyi düşündüğümü söyledi? Seni düşündüğüm için elbette. Beni düşünmek mi? Arda'nın nasıl tepki vereceğini bilmiyor muydun? Doğrusu çok merak ediyorum. Bana demediğini bırakmadı. Çıkarcıymışım. Para gözmüşüm. Daha neler neler. Ay gerçekten de sersem bu Arda. Bundan sonra sana hiç güvenmeyeceğim. Aramızda kalması gereken şeyleri gidip başkalarına yetiştiriyoruz. Başkalarına değil yalnızca Arda'ya. Üstelik Gamze'den hiç söz etmedim. Arda da benim için herhangi biri. Ay sizin saçmalıklarınızdan bıkıp usandım. Birbirinize bayılıyorsunuz ama her türlü aptallığı yapıyorsunuz. Bundan sonra ne yaparsanız yapın. Beni ilgilendirmiyor. Hiçbir şeye karışmayacağım. İyi edersin. Senin yüzünden hastanedekilere rezil olmak istemiyorum Sen başkalarına rezil olmamak için her şeyi yaparsın Gidip tanımadığın bir adamla evlenmeye bile razı olursun Saçmalama Bunun nedenini çok iyi biliyorsun Evliliğe evet ama niçin Çetin Bey? Bu Arda da olabilir O seni seviyor Arda'nın beni sevdiğine inanıyor musun? Bir dövmediği kaldı Peki pek. ne haliniz varsa görün Evet İşime yeterince burnunu soktun Artık ilgilenmesen iyi edersin. Pekala, hoşça kal. Belki seni kırdım ama böylesi daha iyi Nuran. Biraz daha pilav vereyim mi Cemal? <Gülüyor> Hanım beni patlatacak mısın? Öyle çok yedim ki. <gülüyor> Can boğazdan gelir be. Boğazdan da gider. Elif kızım hayrola? Geldiğinden beri pek durgunsun. Ben tokum baba. okanlarda kanlarda yediğimi söyledim ya. Ben onu sormadım ki. Allah Allah. Bugün herkeste bir tuhaflık var. Özür dilerim babacığım. Yalnızca düşünüyordum. Kafam çok karışık. Bize anlatmayacak mısın? Anlatacağım yemeğinizi bitirmenizi bekledim <gülüyor> bitti bitti Gamze de odasında oynuyor artık anlatabilirsin ee, bu sabah Nura'nın dayısı olan avukata gittim durumu anlattım ne dede ne dede İzin ver de konuşsun hanım avukat pek umutlu değil biliyorsun benim avukat arkadaşım da pek olumlu şeyler söylememişti evet ama yine de umudumu yitirmemiştim şu evlilik işi olursa Gamze'yi bana bırakacaklarını düşünüyordum bırakmazlar mıymış Avukatın dediğine göre gerçek annenin iyi bir yaşam sürdüğü belirlenirse hak her zaman onun olurmuş. Canan'ın yaşamı hiçbir zaman iyi olmadı ki. Uçarı bir kız o. Bunu nasıl kanıtlayabiliriz ki? Şu an iyi görünüyor. Canım araştırırız delil toplarız. Bunu kim yapacak baba sen mi? Yoksa bütün gün çalışan ben mi? Üstelik bu iş zaman alır. Oysa Canan davayı açtı bile. Avukat benim arkadaşım. ...bizim için uğraşacağından eminim. Ne yazık ki ben emin olamıyorum. E peki evlilik işi ne oldu? Avukat bir an önce evlenmemi öneriyor. Canan'ın yaşantısındaki pürüzler kanıtlanırsa... ...ve ben de evli olursam şansım artarmış. <Gülüyor> Bu iyi işte. İyi mi? Bu iş çok ani oldu. Doğrusu ben de bir türlü Elif için iyi olup olmadığına karar veremiyorum. Bu Çetin bir hiç tanımıyoruz Tanırız canım Elif bir gün eve davet eder tanışırız Yine de bir araştırma yapmamız gerek Kimin nesi neyin fesi bilmeliyiz <gülüyor> Sen o işi halledersin canım Asıl önemli olan Elif'in gönlünün buna razı olması Sevmediği biriyle evlenmesini istemem e, İyi bir adamsa zamanla sever <gülüyor> Ben seni sevmedim mi <gülüyor> Şimdiki gençler daha farklı düşünüyor hanım ah, ah. Zaten başka çaremiz de yok ...tek umudumuz bu. İyi de Gamze'yi kurtaralım derken Elif'i yitirmeyelim. Babacığım böyle düşünürsen üzülürüm. Bana bir şey olmayacak sana söz veriyorum. Anlaşamazsak boşanırız ona köle olacak değilim. Boşanmak mı? Bu da bir yıkım söylemesi kolay. Aa ne için boşansınlar canım? ...ben anlaşacaklarından eminim hmm, şimdiden bu gibi düşüncelerle günümüzü karartmayalım e peki bugün kararını sordu mu Çetin bey evet sordu sen ne dedin ee... söylesene kızım hadi evet demek istedim yani evet diyecektim ama bir türlü diyemedim sanki dilim ağzımın içinde hareket edemedi Sanırım biraz daha zamana ihtiyacım var Ama mahkeme tarihine az bir zaman kaldı Hemen evlenmen gerekmiyor mu? Bilmiyorum Belki de yargıcı yakında evleneceğimi söylemem yeterlidir Bence kararını çabuk vermelisin Çetin bey onunla çocuk için evlendiğini anlarsa kötü olabilir Ama ben durumu ona açıkça anlatmak istiyorum Ya evlenmekten vazgeçerse? Olabilir Ne yapalım? Of Kafam arı kovanı gibi uğulduyor Hiçbir şey düşünemiyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Bu arada... ...Gamze'nin durumu fark edip üzülmesinden çok korkuyorum. O yavrucak bu sıkıntıları yaşamamalı. Gamze olup biteni anlayamaz. Henüz çok küçük. Çocuklar anlamasa bile sezer. Üstelik dikkatleri yetişkinlerden daha keskindir. Doğru. Dün bana senin niçin üzgün olduğunu sordu. Onu öperken gözlerin yaşlıymış. Aman Allah'ım gördünüz mü? Hemen anladı işte. Sen ne dedin? Çalışmaktan gözleri kızardığı için göz damlası damlattı da ondan dedim. Anne baba ne olur Gamze'nin yanında mutluluk oyunu oynayalım. Sıkıntımız olsa da belli etmeyelim. Bunu asıl yapması gereken kişi sensin. Çünkü seni çok sıkıntılı görüyorum. Babacığım bana yardım ederseniz, destek olursanız çocuğun yanında neşeli olmaya çalışırım. El birliğiyle bugünleri de atlatacağız kızım. Sen merak etme. Ben yargıca güveniyorum kızım. Bize karşı olumlu gibi bir izlenim bıraktı bende. Ama ortada yasalar var baba. Biz yıllardır Gamze'yi bağrımıza bastık. Onu canımızdan çok sevdik ama gerçek annesi Canan. Ne yazık ki ben değilim. Gerçek anne kim Elif? Çocuğa bakan, büyüten, onu esirgeyen kişi değilim? Bilmiyorum. Yasalar ne der bilmiyorum. Çok korkuyorum baba. Yargıca evliyim diyebilseydim keşke. Bu konuda kararlı mısın kızım? Evet. Evet, ufak bir umut bile olsa denemeliyim. O zaman ne bekliyorsun? Çetin Bey'in evlilik önerisini kabul et. Haklısın. İkinci duruşma öncesinde evli olmalıyım. Annen dün Gamze'nin ağzını aramış. Başka bir evde daha iyi koşullarda yaşamak ister misin diye sormuş. <gülüyor> ne gereksiz bir soru. İstemeyeceğinden eminim. Doğru. Gamze bizi çok seviyor. Beni bırakırsanız ölürüm demiş annene. Allah korusun. Yoksa durumun farkında mı sence? Bilmem. Çocuklar hassastır. Ee, yoruldun mu baba? Oh, hastaneye geldik. Şuradan bir taksiye atlar eve dönerim. Peki babacığım. Ben de işimin başına dönmeliyim. Hoşça kal. Akşama görüşürüz kızım. Zavallı babacığım. O da çok üzülüyor ama belli etmek istemiyor. Elif, Elif. Ay Nuran yine ne istiyor? Beni gördün ve görmezden geldin. Biliyorum. Bana hala kızgınsın öyle değil mi? Seninle uğraşacak halim yok Nura. Mahkemeden geldiğini biliyorum. Ne oldu anlat bana. Gidip Arda'ya anlatman için mi? Hayır. Söz, bir daha senden izin almadan asla Arda'yla konuşmayacağım. Sen yaparsın. Sana güvenim yok artık için soluk soluğa kaldın bu merdivenleri günde kaç kez inip çıkıyoruz? <gülüyor> Babamla birlikte adliye binasından buraya kadar yürüdük. Yoruldum. Şimdi bırak da gideyim. Veysa hoca beni bekliyor. Şu köşede dur biraz. Dur da bana anlat. Anlatmadan kesinlikle gidemez. Ne anlatmamı istiyorsun? Her şeyi biliyorsun. Yargıç Gamze'yi sana bırakmayı kabul ettim. Henüz bir şey belli değil. Sana bırakmak zorunda. O çocuğun gerçek annesi sensin. Ah, bilmiyorum Nurhan. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ee... Çetin Bey'le evlenecek misin? Evlenmeliyim Hala kuşkulu gibisin Bilmiyorum Nurhan kafam çok karışık Lütfen daha fazla soru sorma Yorumda da bulunma Ama ben senin en iyi arkadaşınım Sana yardım edebilirim Hı, Buna inandığımı mı sanıyorsun? Sersem. Her şeyi senin için yaptığımı nasıl anlamıyorsun? Peki peki seninle tartışacak halim yok Zaten geç kaldım Öf, Zavallı arkadaşım Ne yapmalı bilmem ...aslında Çetin Bey de hiç de fena biri değil... ...hatta çok hoş biri. Doktor Arda... ...girebilir miyim? Şenay hemşire bir şey mi var? Size bir fincan ıhlamur getirdim... <gülüyor> Sağ ol. Sen ne düşünceli kızsın böyle. Getir getir. Sabahtan beri <gülüyor> öksürüyorsunuz. Ne oldu? Daha kış gelmeden üşüdünüz mü? Gece geç saatlere kadar sokaktaydım. Sanırım biraz üşüdüm. Sokaklarda ne yapıyordunuz? Yalnızca yürümek istedim. Bekarlık işte. İnsan evde tek başına sıkılıyor. Siz de <gülüyor> evlenin artık. Yaşınız geçiyor. <gülüyor> Yok canım o kadar yaşlandı mı ben? Bence zamanınız gelmiş. Benim gibi zürt bir doktorla hangi kız evlenmek ister Kim istemez ki Çevrenize bir baksanız görürsünüz <gülüyor> Evlenmek kim ben kim Herkes bir gün evlenir doktor Baksanıza son günlerde bir evlenme furyasıdır gidiyor hmm, Hayrola evlenen kimmiş Doktor Elif Bugün doktor Nuran'la konuşurlarken duydum <gülüyor> Evet Biliyor muydunuz e, ...hastası olan o çocuğun babasıyla değil Evet onunla. Sen onları mı dinledin kuzum? Köşe başında durmuş konuşuyorlardı. Ben de arkadan gelmiştim. Köşeyi dönmeden durup dinledim. Şenay bunun çok ayıp olduğunu bilmiyor musun? Ne varmış? Başka türlü nasıl haber alabilirim? Burada kimse kimseye içini dökmüyor. Belki de bazı dedikoducuların diline düşmemek için... <gülüyor> Daha neler öğrendim neler. Asıl önemli olan başka bir şey var. Ya neymiş? Doktor Elif'in bir çocuğu var. Ne? ne? ne? <gülüyor> ya acaba babası kim? <gülüyor> yo yo yo yanlış duymuş olmalısın. Elif'in çocuğu falan yok. Adını bile öğrendim Gamze. Yo yo yo hayır bu doğru olamaz. Niçin olmasın? Herkesin bir sırrı olabilir. Öyle olsa bilirdim Elif benim yakın arkadaşım. Gayrı meşru çocuğunu kimselere açıklayabilir miydi? Gayri meşru mu? Hayır hayır bunda bir yanlışlık var. Çok şaşırdınız değil mi? Doğrusu Doktor Elif gibi soğuk ve sevimsiz bir kadının bekarken çocuk dünyaya getirmesi beni de çok şaşırttı. Doğru duyduğundan emin misin Şena? Elbette. Mahkemeden geliyormuş. Doktor Nuran yargıcın çocuğu ona verip vermediğini sordu. Mahkeme mi? Aklım karma karışık oldu. Yoksa Elif evliydi de boşanıyor. Aa! Bu benim aklıma hiç gelmemişti. Belki de öyledir. Ama sanmıyorum. Çetin Bey ile evlenmesi gerekiyormuş. Gerekiyor muymuş? Belki de çocuğun babası Çetin Bey'dir. Olur mu canım? Adamı tanıyalı daha bir iki ay olmadı. Bilmem artık. Ben yalnızca duyduklarımı söylüyorum. Tanrım bu ne biçim bilmece? <gülüyor> Gördünüz mü? Bende ne haberler var? Şenay Hemşire aranıyorsunuz. Şenay Hemşire, lütfen Hemşire odasına gelin. Ah, beni çağırıyorlar. Sonra görüşürüz doktor. <Gülüyor> İnanlar gibi değil. Elif'in bir <Gülüyor> çocuğu var. Sana hala bey diyorsun Şey bazen unutuyorum Umarım yakında alışırsın Ben seni öylesine benimsedim ki ee, Yemek nefisti Teşekkür ederim Bu restoran övdüğüm kadar varmış değil mi <gülüyor> Buraya sık gelir misiniz Hı -hı. Önemli bir konuğum olduğu zaman Tabi bu konukların en değerlisi sensin Teşekkür ederim Gönül almayı iyi biliyorsunuz Gerçeklerden söz ediyorum ...benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsun umarım. Evet, teşekkür ederim. Ne kadar çok teşekkür ediyorsun Elif. <gülüyor> Oysa ben yalnızca içimden geçenleri söylüyorum. Amacım iltifat etmek değil. Özür dilerim, böyle konuşmalara pek alışık değilim. Aa işte buna inanmam. Senin kadar güzel bir kıza birçok kişi tatlı sözler söylemiş olmalı. <gülüyor> Hayır, ben doktorum Çetin Bey. Şey... Um, Çetin... Yani işten özel yaşantıma zaman kalmıyor. Hmm. Zaman zaman arkadaşlarınla çıkmaz mısın? Bugüne kadar hiç erkek arkadaşın olmadı mı? Ee, olmaz mı canım? Var elbette ama özel biri olmadı. Hmm. Buna sevindiğimi söylersem beni kınar mısın? Biz erkekler sevdiğimizin yalnızca bize ait olmasını isteriz. Şey ben... Yanakların kıpkırmızı oldu. <gülüyor> ...sözlerimin seni sarhoş etmesini isterdim. Beni anlamak istemiyorsun Elif. Oysa seni seviyorum. Sevmek mi? Bu kadar kısa zamanda ancak hoşlanmaktan söz edilebilir. Pekala. Çok hoşuma gidiyorsun diyelim. Seninle birlikte yaşamak isteyecek kadar. Bunda Okan'ın payı var mı? Okan seni çok seviyor. Bu bir gerçek. Anlıyorum. Yalnız... ...lütfen durumumuzu ona açıklamakta acele etmeyin. Söyle. Benimle evlenmeyi kabul ettiğini söyle. <gülüyor> şey, ben sizden son kez süre istiyorum. On gün sonra size kesin kararımı bildireceğim. Söz veriyorum. Beni ne kadar sevindirdiğini anlatamam. Kararının olumlu olacağından hiç kuşkum yok. Yalnız açıklamam gereken bir gerçek var. Nedir o? Gamze'nin bir aileye kavuşmasını istiyorum. Bir babaya, bir kardeşe. Yani... Vereceğim kararda Gamze'nin payı büyük. Hı hı, anlıyorum. Beni sevmediğini söylemek istiyorsun ama önemli değil. Sevgi sonradan da gelir. Şimdi önemli olan o kişiyi evlenmeye değer bulup bulmamaktır. Siz değerli bir insansınız bu kesin. Beni çok mutlu ettin. Çok. Önümüzdeki on günü iple çekeceğim. Hadi. Mutlu yıllara. geceydi teşekkür ederim Çetin İyi geceler İyi geceler Elif On gün sonra görüşmek üzere Gitti Yaptım Sonunda yaptım Ona umut verdim Artık geriye dönüş yok Ona evet demeliyim Ama neden hala rahat değilim Elif <gülüyor> Arda A, Beni çok korkuttun eh, Elif ne oldu? Burada ne arıyorsun? Evine gelmiştim. Bilmem gerekiyor. Neyi bilmen gerekiyor? Her şeyi, çocuğu, o adamı, niçin evlendiğini. E bunları nasıl öğrendin? <gülüyor> Annen kapıyı açtı, seni sordu. Çetin Bey'le yemeye gittiğini söyledi, sonra da beni içeri davet etti. İçeri mi girdin? Evet, babanla da tanıştım. <gülüyor> Yalnızca çocuğu göremedim, uyuyormuş. Gamze'yi mi? Evet, Gamze. Yi. Arda, sen iyi misin? İyi bilmiyorum. ...senden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Özür dilemek mi? Bana ne istersen yapabilirsin... ...hakaret et, vur, öldür istersen. Ne kadar aptalmışım. Neler saçmalıyorsun? Annenle baban bana anlattı. Gamze'nin senin çocuğun olmadığını... ...onu gerçek annesine vermemek için... ...Çetin Bey'le evlenmeye karar verdiğini anlattı. Yok. Bunu anlatmamaları gerekiyordu Onlara seni ne kadar önemsediğimi Hatta deliller gibi sevdiğimi söyledim Beni seviyor musun? Buna inanamam Sen içmişsin Evet evet sarhoşsun e, Sarhoş olabilirim ama seni çılgın gibi sevdiğim bir gerçek Gece yarısı kapının önünde Niçin beklediğimi sanıyorsun? Bence sen içkinin etkisiyle böyle konuşuyorsun Anlamıyor musun Elif? Sana ihtiyacım var ...bana mutluluğu öğretmelisin. Arda neler söylüyorsun? Seni kimselere bırakamam. Göreceksin, sana kanıtlayacağım. O kadar farklısın ki... ...yarın hastaneye gidip... ...bambaşka bir Arda bulacağımdan eminim. Yok yok yok, hayır. Orada yine ben olacağım. Ben, seni çılgınca seven Arda. Pekala, şimdi git uyu, dinlen. Bak, bak ben de yorgunum yarın görüşürüz ee, Hayır seni bırakıp gidemem Her şey için çok geç olduğunu anlamıyor musun? Ben yakında evleniyorum Artık geriye dönebileceğimi de sanmıyorum O adamı öldürürüm Yarın ayılınca farklı düşüneceksin Bundan eminim Hadi iyi geceler Elif Elif Elif Edin lütfen. Geliyorum efendim. Çabuk, çabuk! Baksana, araba çocuğu ezmiş. Bir saniye yitirmemek gerek, çabuk. Ameliyathane hazır, operatör de hazırlanıyor. Hemen içeri alınsın. Karaciğeri berbat, zavallı çocuk. Tanrı yardımcısı olsun. Yine hızlı başladık yine. Öyle. Ben polikliniye gidiyorum Nurhan. Sonra görüşürüz. Peki canım. Ben ameliyat bitinceye kadar buradayım. Elif, biraz konuşabilir miyiz? Sırası mı şimdi Arda? Şu hale baksana. Bir araba okul önünde çevresine dehşet saçmış. Acil durumda olanlar ameliyata alındı. Şoförle öğretmeni ben röntgene gönderdim. Bence hastalarını beklemelisin. Bekliyorum zaten Elif. Röntgenden dönmelerini bekliyorum. Görevimi ihmal ettiğimi gördün mü hiç? Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Çıldıracak ne var? Başını kaldır da yüzüme bak lütfen. Bakıyorum ne var? Yoksa hala sarhoş musun? Sarhoş değilim ama hala dün geceki Arda'yım. Görmüyor musun Dün geceyi unutalım. Ben unutmayacağım. Çünkü söylediğim her sözcük seni bu. dinleyemeyeceğim için üzgünüm Arda. Hastalarım beni bekliyor. Her şey için çok geç demiştin e, Dur sana. E, dur gitme. Niçin geç olsun? Anlayamıyorum. Ne inatçı kız. Bana işkence etmekten zevk alıyor galiba. En iyisin Nuran'la konuşmak. Ah işte orada. Nuran efendim beni mi çağırdın bir dakikan var mı bir dakika mı saniyelerimiz bile değerli Arda. ameliyata sen girmeyeceksin ki beni her an çağırabilirler Çağrılıncaya kadar benimle biraz konuş lütfen ne konuşmamı istiyorsun Elif'le ilgili yani beni dinlemiyor neyi dinlemesini istiyorsun onu sevdiğimi anlamalı beni dinlemeli Arda sen sarhoş musun ya niçin herkes sarhoş olduğumu düşünüyor Ay, özür dilerim ama daha önce böyle konuştuğunu hiç duymamıştım tabi duymasın daha önce evlenmeye karar vermemiştik Elif evlenmeye karar verdi mi? Dün gece olanları sana anlatmadım. mı? Hayır hiç fırsat olmadı. Onu ikna etmelisin. Onu sevdiğimi anlamalı. O adamla evlenmemeli. Bana kalırsa Elif'i ikna etmesi gereken kişi sensin arkadaşım. Beni dinlemiyor bile. Şu an dinleyemez ama boş bir zamanında Bana o... inanmıyor. Beni anlamıyor. İşte bunun için yapabileceğim bir şey yok. İnsan nasıl olur da hiç tanımadığı birinin evlilik önerisini kabul eder? Bunu anlamıyorsan sen Elif'in sorununu hala anlayamamışsın demektir. Biraz düşünmeni öneririm. İşin zor arkadaşım. Elif sen misin? Aa, benim anne. Hala uyumadın mı? Çok geciktin yavrum merak ettim. Telefon edip gecikeceğimi söylemiştim. Ama nereye gittiğini söylemedin. Ah, Arda ile birlikteydim. Babamın bilmesini istemedim. Arda ile ne işin vardı? Yalnızca yemek yedik. Biraz da konuştuk. Kaç gündür bana söyleyecekleri olduğunu yineleyip duruyordu. Ne söyledi? Çok merak ettim Yeni bir şey değil Yani birkaç gündür söylediklerimden başka bir şey değil Beni Çetin'le evlenmekten caydırmaya çalışıyor Demek seni seviyor <gülüyor> Öyle mi bilmem Sen de ona karşı kayıtsız değilsin kızım Bu yeterli değil anne Asıl sorunu unutuyorsunuz Önemli olan Gamze'nin durumu ah, Keşke çocuğu babanın nüfusuna yazdırmış olsaydık Belki her şey daha kolay olurdu Bilmiyorum Avukatlar yalnızca yorum yapabiliyor Net bir şey söyleyemiyorlar Ama şansımızın az olduğu bir gerçek ee, Sana bir çay yapmamı ister misin yavrum? <gülüyor> istemem. Zaten geceleri uyuyamıyorum O zaman bir bardak süt getir. Hayır anne Beş dakika seninle oturayım Sonra bir bardak ılık süt içer yatarım Oo, Çok mutsuz görünüyorsun kızım ...seni böyle gördükçe yüreğim parçalanıyor... ...bugünler geçecek sen merak edin... ...keşke Arda ile evlenseydin... ...evlenmeye kolay kolay karar veremez o... ...ailesinden söz etmiştim... ...onların benimle evlenmesini onaylamayacağını iyi biliyor... ...senin neyin varmış... ...bir kızımın olması yetmez mi... ...o senin gerçek kızın değil ki... ...ne fark eder... ...onlar için çevrenin yargıları önemli... ...herkesin dedikodu yapacağından korkarlar. Arda koskoca yetişkin bir adam. Kararlarını kendi veremiyor mu? Her şeyi konuştuk. Annesini ikna etmesi gerekiyor. Ama başaracağını hiç sanmam. Of ne saçma. Demek ki seni hak etmiyor. Kendinden emin olmayan bir adamdan zaten iyi eş olmaz kızım. Şu an için düşündüğüm tek şey eşten çok Gamze için iyi bir baba. Ömrünü birlikte mutlu geçirebileceğin birinin olması gerek yavrum. İnanki ki geleceği hiç düşünemiyorum. Peki Çetin Bey'den haber var mı? Ee, i̇ki gün sonra evlenme teklifini kabul ettiğimi bildireceğim. Bu iş ciddileşiyor anne. Artık vazgeçebileceğimi sanmıyorum. Gerçi nikah duruşma gününe yetişmez ama... ...hiç değilse yargıcı nikah işlemlerine başladığımızı kanıtlarım. Haklısın kızım. Çetin Bey iyi bir adam. Onu sevmeyi öğreneceksin. Elif evet, neredesin? <Gülüyor> Leysa Hoca seni sorup duruyordu. Ah, bu kadar gecikeceğimi tahmin etmemiştim. Öyle tatili biteli çok oldu. Sen gelmedin. Arda da izin alıp gitmiş. Öyle mi? Hasta mı yoksa? Sanmam. Sabahleyin sapa sağlandı. Yalnızca morali sıfır sayende. Üstüme gelme Nurhan. Hiçbir şey sandığın gibi değil. Ay sizi anlayamıyorum. Hep çekişiyorsunuz. Bir türlü karara varamıyorsunuz. Ne kararı? O yalnızca beni evlilikten vazgeçirmeye çalışıyor. Senin bir keçi kadar inatçı olduğunu söylüyor. Ama işin özünden söz etmiyor değil mi? İşin özü de neymiş? Ben evlenmeliyim. Arda'nın annesini ikna etmesini bekleyemem. Eh ne diyeyim. En iyisini sen bilirsin. <Gülüyor> tamam. Şimdi gidip işimize bakalım Hayrola Şener O kahveleri bizim için mi yaptın yoksa Hayır Nurhan Hanım Arda Bey içindi Ama odasında yok Arda çıktı Ne zaman gelecek acaba Bilmem izin alıp çıkmış Ya, Onunla şöyle karşı karşıya bir kahve içecektik Yazık Gördün mü Arda Bey'in aklı nerelerde anladın mı şimdi Benim sıkıntılarım onun umurunda mı sanıyorsun e Canım çocuk bir kahve içmek istemiş o kadar Hadi şimdi Arda'yı unut da benim de gel. Hoca bizi bekliyor. Hemen unutuyorum. Hadi gidelim. Babacığım. Anonsu duyunca hemen koşup geldim. Seni işinden alıkoymadım umarım Elif. Aa, yemekteydim. Keşke kafeteryaya gelseydin. Sana yemek ısmarlardım. Fazla kalmayacağım. Bugün Gamze'ye sözüm var onu bir çocuk filmine götüreceğim Aa, Ne güzel çocukluğumu anımsadım Keşke ben de gelebilsem Elif mahkemeden geldiğimi biliyorsun Duruşmayı sormuyorsun bile Babacığım inanır mısın sormaktan korkuyorum <gülüyor> Korkacak bir şey yok Duruşma yapılamadı çünkü ne avukatı ne de Canan geldi Duruşmaya gelmediler mi? Ama neden? Kim bilir yargıç duruşmayı erteledi ha, Neyse bizde zaman kazanmış olduk Belki de bir dahaki sefere evli bir kadın olarak katılabilirim. Hayırlısı kızım. Oysa evli bir kadın olma düşüncesi bile beni sarsıyor. Alışırsın kızım alışırsın. Evlilik bir zorunluluk olmasaydı durum farklı olabilirdi. Haklısın umarım gerisi iyi gelir. Bu arada bizim ateşli delikanlı ne yapıyor? Kim Arda? Evet o gece bize geldiğinde çılgın gibiydi. Seni çok sevdiği belli oluyordu. Yalnız sevgi yeterli değil baba. Ailesi evlenmemize razı olmayacak Ailenin onayı önemlidir tabii Özellikle de anne Arda annesini asla ezip geçemez Birkaç gün izin alıp Trabzon'a gitmiş Anlaşılan kafa dinlemeye gereksinimi var Belki de annesiyle yüz yüze görüşmek istedi Olabilir ama faydasız Ben hiç umut beslemiyorum Zaten yolumu çizdim Her neyse ben artık gitmeliyim Gamze'nin gözleri yollarda kalmıştır <Gülüyor> Peki babacığım güle güle Daha çorba isteyen var mı? Ben doydum. Sen zaten çabucak doyarsın. Ama dondurmaya hiç doymuyorum. Doğru çikolataya da. Yemeği getireyim mi anne? Ah ee, ben telefona bakarım. Alo. Ee, evet. Tabii tanıdım. Niçin gelmediniz? Ya, ya anlıyorum. İşte buna inanmak zor. ...demek öyle... ...doğrusu çok şaşırdım... Ee, ...peki peki... ...teşekkür ederim haber verdiğiniz için çok teşekkür ederim... İyi akşamlar... Ne oldu baba? İnanamayacağınız bir şey oldu... Ay söylesene Cemal çatlatma bizi... Canan'la avukatının duruşmaya niçin gelmediğini biliyor musunuz? Niçin? Çünkü Canan gitmiş... Nereye? Avukatı da bilmiyor... Yalnızca bir mektup bırakmış... ...evlenmek üzere olduğu adamla araları açılmış... ...bir başkasıyla yurt dışına gidiyormuş. Yurt dışına mı? İşte aynı şeyi yine yaptım. Bu ne demek biliyor musunuz? Evet dava düştü demek. Evet evet Gamze hep bizimle kalacak demek. <gülüyor> ben de Çetin Bey ile evlenmeyeceğim demek. Ama ona ayıp olmayacak mı kızım? Çetin Bey'e daha kesin yanıtımı vermedim ki baba. Yarın akşam söyleyecektim. Onu sevemeyeceğimi hissediyorum. Bunu anlatmaya çalışacağım. Umarım beni bağışlar. Haklısın kızım. İstenmeyen bir evliliğe onun da istekli olacağını sanmam. O beyefendi bir adam. Beni hoş görecektir eminim. Ama ya Canan bir kez daha dönerse... ...ya bizi yeniden mahkemeye verirse? Aman kim öyle kim kala kızım. Bakarsın o zamana kadar istediğin gibi bir evlilik yapmışsın. <gülüyor> doğru doğru. Bakarsın Arda iyi haberlerle döner. Beklemeye değmez mi? Haklısın babacığım. Hem bir davayı ortada bırakıp kaçan birini... ...yargıçların ciddiye alacağını sanmam. Bence Canan şansını tümden yitirdi. Evet, o gerçek bir anne olamayacağını kanıtladı. Serseri ruhlu bir kız o. Asla akıllanmaz. Bize iyileşmesin de, dilediği gibi yaşasın. Neler oluyor, bana da anlatsanıza. <gülüyor> Bugün her şey yeniden güzelleşti Gamzeciğim... Tanrı'ya şükürler olsun. Yani artık yüzün gülecek mi anne? Gördün mü? Çocuk bile sıkıntını fark etmiş Elifciğim. <gülüyor> gülecek yavrum. Hep gülecek. Birlikte güleceğiz bundan sonra. <gülüyor>